18. Özellik Nimetin tamamlanmasından sonra Resulullah'ın Refik-i Ala'ya kavuşması Resulullah'ın Vefatı Resulullah Aleyhisselam'ın vefatının bu merhalenin özelliklerinden biri olmasında yadırganacak hiçbir şey yoktur. Çünkü Hilafet Devleti'nin kurulmasıyla bağlantılı olan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı, bu hareket metodunun sadece peygambere olmayıp bütün ümmete ait olduğunu gösterir. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı sırasındaki hadiseleri yaşamak, bu özelliğe yeni boyutlar verecektir. i̇bn İshak'ın rivayetinde Hz. Aişe radiyallahu anha şöyle demiştir. Allah'ın bana ihsan ettiği nimetlerden birisi de, Resulullah'ın benim odamda, mübarek başı göğsümle gerdanım arasında olarak vefat etmesidir. Bir de Allah'ın onun vefatı sırasında benim tükrüğümle onun tükrüğünü birleştirmesidir. Resulullah Aleyhisselam o gün mescitten dönerek odama geldi ve başını kucağıma koyarak uzandı. Bu sırada kardeşim Abdurrahman elinde yeşil bir misvaklı odaya girmişti. Ben de Resulullah'ı göğsüme dayamıştım. Resulullah'ın dikkatle kardeşimin elindeki misvağa baktığını gördüm. Onu istediğini anladığım için, Ya Resulallah, size misvağı almamı ister misiniz diye sordum. Başıyla, evet al diye işaret etti. Hemen alıp sundum. Fakat misvak çok sert gelmişti. Ya Resulallah, biraz yumuşatayım mı diye sordum. Başıyla, evet diye işaret etti. Ben de ağzımla misvağı geveleyip yumuşattım ve kendisine sundum. Misvağı verince Resulullah'ın şimdiye kadar hiç görmediğim bir şekilde şiddetle ağzını misvakladığını gördüm. Bir de Resulullah'ın yanında içi su dolu bir kap bulunuyordu. Ara sıra iki elini bu kaba batırıp ıslanan elleriyle yüzünü sıvazlıyor ve ''La ilahe illallah'' Ölümün de şiddetleri ve sadmeleri var, diyordu. Sonra, Resulullah'ın kucağımda gittikçe ağırlaştığını hissettim. Yüzüne dikkatle bakmaya başladım. Gözleri dikkatle bir noktaya bakıyor ve, Allah'ım, beni cennette, refik Ala camiasından kıl, diye dua ediyordu. Ben de, Cennetle dünya arasında seçim yapmada serbest bırakıldın. Sen de, seni hak ile gönderen Allah'ın adıyla seçimini yaptın dedim. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın ruhu olundu. Yine Hz. Aişe radıyallahu anh'a bir rivayetinde şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam mübarek başı benim çenemle göğsüm arasında olduğu halde vefat etti. Çok küçük yaşta olmama rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın ruhu benim kucağımda kabzolundu. Bu cihetle ben, Resulullah Aleyhisselam'dan sonra hiçbir kimsenin ölümünün şiddetinden korkmam. Sonra mübarek başını yastığın üzerine koydum ve kalkarak diğer kadınlarla beraber dövünmeye başladım. İbn-i İshak, Ebu Hureyre'nin şu kavlini rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam vefat edince Ömer İbni Hattab ayağa kalkıp, bazı münafıklar, Resulullah'ın öldüğünü iddia ediyorlar. Resulullah aleyhisselam ölmedi. Musa İbni İmran gibi Rabbi ile görüşmeye gitti. Musa da kavmini kırk gün terk edip Rabbi ile görüşmeye gitmiş, sonra da dönmüştü. Bu sırada kavmi onun için öldü demişlerdi. Vallahi Musa'nın döndüğü gibi Resulullah da dönecek ve Resulullah'ın öldüğünü iddia edenlerin ellerini ve ayaklarını kesecektir, dedi. Bu haber Ebu Bekir'e ulaşınca, Ebu Bekir, mescidin kapısından çıktı. O sırada Ömer hala konuşuyordu. Ebu Bekir, dost doğru Ayşe'nin evinde yatan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına yöneldi. Resulullah'ın mübarek naaşı evin bir köşesindeydi. Üzeri beyaz bir bürdeyle örtülüydü. Ebu Bekir, bürdeyi kaldırarak, Resul-i Ekrem'in yüzünü öptü ve ''Anam babam sana feda olsun. Allah'ın sana yazmış olduğu ölümü tattın. Bundan sonra senin için hiçbir ölüm olmayacaktır.'' dedi. Sonra tekrar bürdeyle Resul-i Ekrem'in yüzünü örttü ve dışarı çıktı. Ömer radıyallahu anh konuşmasına devam ediyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ''Ey Ömer.'' Ağır ol ve sus dedi. Ömer susmayıp konuşmasına devam etti. Ebubekir Ömer'in susmadığını görünce insanlara doğru yöneldi. Halk Ömer'i bırakıp Ebubekir'i dinlemeye başladı. Ebubekir radıyallahu an Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ey insanlar, sizden her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah sağdır ve ölmez dedi. Sonra da şu ayeti Celile'yi okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran Suresi 144. Ayet Ebu Hureyre sözüne devamla diyor ki Sanki insanlar Ebu Bekir okumazdan önce bu ayeti duymamış gibiydiler. Halbuki bu ayet devamlı ağızlarındaydı. Ömer radıyallahu anh Vallahi Ebu Bekir'in bu ayeti okuduğunu duyunca ayaklarım beni taşıyamaz oldu ve yere yıkıldım. Resulullah Aleyhisselam'ın gerçekten ölmüş olduğunu anlamıştım, dedi. Beni Saide Sakifesi Hadisesi İbn-i İshak diyor ki, Ensar'ın Beni Saide Sakifesi'nde çardağında toplanmaları ile ilgili bahis şöyledir. Abdullah İbni Ebi Bekir'in İbni Şihab-i Zühri'den, onun da Abdullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mesud'dan, onun da Abdullah İbni Abbas'tan rivayetine göre Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. allah Teala'nın peygamberini vefat ettirişinden sonra Ensar'ın bize muhalefet ederek Beni Sayide Said'e sakifesinde toplandığını duyduk. Ali İbni Ebi Talip, Zübeyir İbni Avvam ve beraberinde olanlar da bizden geri kalmıştı. Diğer muhacirlerin hepsi Ebu Bekir'in yanında toplanmıştı. Ebu Bekir bizimle beraber Ensar'dan olan kardeşlerimizle görüşmek üzere yola çıktı. Yolda Ensar'dan iki salih zat bizi karşıladı. Bize Ensar'ın niçin toplandığını söylediler. Sonra da ''Ey muhacirler, böyle nereye gitmeyi istiyorsunuz?'' diye sordular. ''Ensar kardeşlerimizle görüşmeye gidiyoruz.'' dedik. <gülüyor> ''Ey muhacirler, bunu yapmayın ve işinizi aranızda halledin dediler. Ben hayır vallahi gideceğiz dedim. Sonra yolumuza devam ederek Beni Saide sakifesine geldik. Ensar'ın içinde üstü örtülü yatan biri vardı. Bu kimdir diye sordum. Saad İbni Ubade dediler. Nesi var diye sordum. Hasta dediler. Sonra yanlarına oturduk. İçlerinden bir hatip kalkarak Allah'a hamdü senadan sonra Biz Allah'ın ensarı ve İslam'ın bir bölüğüyüz. Siz de ey muhacirler bizden bir grupsunuz. Fakat sizden bir grup bizi astımızdan uzaklaştırmak ve emirliği gasp etmek istiyorlar dedi. Sustuğu zaman konuşmak istedim. Kafamda söyleyecek çok güzel sözler hazırlamıştım. Bunları söylemek istiyordum. Fakat Ebu Bekir, ''Ey Ömer, ağır ol.'' diyerek beni uyardı. Onu kızdırmak istemediğimden sustum. Sonra Ebu Bekir konuşmaya başladı. Benden daha bilgili ve daha ağır başlıydı. Vallahi konuşmasında kafamda söylemek için hazırlamış olduğum sözlerin aynısını ve hatta daha güzelini söyledi. Sonra sözüne devamla, ''Söylemiş olduğunuz gibi siz topluluksunuz.'' Fakat Araplar bu işin Kureyş'ten başkasında olduğunu görmemişlerdir. Kureyş, mezhep ve yer itibariyle Arapların en seçkinidir. Size bu iki kişiyi tavsiye ediyorum. İkisinden birine biat edin diyerek Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la benim elimi tuttu. İkimizin arasında oturuyordu. Ebu Bekir'in söylediklerinden sadece bu hoşuma gitmemişti. Vallahi içlerinde Ebu Bekir'in bulunduğu bir kavme emir olmaktansa boynumun vurulmasını tercih ederdim. Bunun üzerine ensardan biri kalkarak ''Bu konuda tartışmak yersizdir. Ey Kureyş ahalisi! Bizden bir emir, sizden de bir emir nasbolunsun, dedi. Bunun üzerine tartışmalar çoğaldı ve sesler yükseldi. İhtilafın uzamasından korktuğum için ''Ey Ebu Bekir!'' ''Elini uzat'' dedim. Ebu Bekir elini uzattı ve ona biat ettim. Sonra muhacirler, sonra da ensar biat etti. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Ebu Bekir'e Beni Saide sakifesinde biat edildikten sonra, ertesi gün Ebu Bekir mescitte minbere çıktı. Ömer ayağa kalkarak Ebu Bekir'den önce konuşmaya başladı. Allah'a layık olduğu veçh ile hamdü sena ettikten sonra, ''Ey insanlar! Dün size söylemiş olduğum şeyler, Allah'ın kitabında bulmuş olduğum veya Resulullah Aleyhisselam'ın bana söylememi ahdetmiş olduğu şeyler değildi. Fakat Resulullah Aleyhisselam bizim işlerimizi düzene koymuş ve size Allah ve Resulünün hidayeti olan kitabını bırakmıştı. Ona sıkıca sarıldığınız vakit hidayete erersiniz.'' İşte Allah'ın size hidayet verdiği bir şey de mağaradaki o iki kişiden ikincisi, Resulullah'ın en yakın arkadaşı ve içinizde en hayırlınız olan Ebu Bekir'i işlerinize memur kılmasıdır. Kalkınız ve ona biat ediniz, dedi. Bunun üzerine insanlar kalkarak Ebu Bekir'e biat ettiler. Bu biat, sakife biatından sonra yapılan umumi biattı. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ilk Müslüman cemaatin şahit olduğu en büyük felaketti. Bu cemaat için ilk felakette Uhud Savaşı'nda karşı karşıya kaldıkları büyük zorlukla bu savaşta Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmüş olduğunu duymalarıydı. Bu hususta Allahü Teala'nın, Muhammed ancak bir peygamberdir, ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran 144, Kavli Celili nazil olmuştu. Ayet-i Kerime'de, geriye mi döneceksiniz sualiyle belirtilen hakikatin, pratikte büyük bir irtidat dalgası olarak tecelli edeceğini müminler düşünmemişlerdi. Alemlerin Rabbinin elçisinin komutası altında olan ve komutanının Adem oğullarının efendisi olduğunu bilen bir Müslüman hangi şeyden korkup hangi şey hakkında kuşkuya kapılacaktı. Çünkü onlar bu büyük komutanın gösterdiği doğrultuda gidiyorlardı. Bu yüzden Müslümanların bir sabah gözlerini dünyaya açıp aralarında Resulullah Aleyhisselam'ı görmemeleri çok büyük bir felaketti. Bu sebeptendir ki Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın ölümünü kabullenememiş ve Resulullah aleyhisselamın öldüğünü bahsetmeye yeltenen herkesi boynunu vurmakla tehdit etmişti. Musa aleyhisselam Resulullah aleyhisselamdan daha efdal değildi. Resul-i Ekrem de Musa aleyhisselam gibi Rabbine münacaata gitmiş olabilirdi. Fakat Hz. Sıddık radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelip yüzünü açarak onun gerçekten ölmüş olduğuna kanaat getirince hiç tereddüt ve şüpheye kapılmadan insanlara bu acı gerçeği açıklamıştı. Ömer'i susturmaya çalışmış fakat başaramamıştı. Sonra da insanlara dönerek o tarihi sözünü söylemişti. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a ibadet ediyorsa Bilsin ki Allah sağdır ve ölmez. Bu iki cümlede bütün İslam inancının özü vardır. Çünkü İslam, Allah'a ibadet etmek ve ondan gayrısına ibadet etmemektir. Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı olarak benimseyin dedin demişti de, haşa! Hak olmayan sözü söylemek bana yaraşmaz. Eğer söylemişsem, şüphesiz sen onu bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ben senin içinde olanı bilmem. Doğrusu, görülmeyeni bilen ancak sensin, demişti. Ben onlara sadece, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye bana emrettiğini söyledim. Maide Suresi 116-117 Hristiyanlar yirmi asırdır bu putperestlik ve şirk bataklığı içinde yüzmektedirler. Halbuki ilk Halife Ebu Bekir Sadiq radıyallahu an vermiş olduğu kesin beyanla ilk anda bu sorunu halletmiştir. Kullara yapılan kulluk kulların ölümüyle biter. Ama Allahü Teala'ya yapılan kulluk ebediyete kadar devam eder. İslam'ın vermiş olduğu o büyük terbiye ve o büyük imanla en dirayetli kahramanların sarsıldığı bu felakette Ebu Bekir radıyallahu anh dirayetini yitirmemiş, liderle ideoloji arasındaki farkı ortaya koyarak insanların ideoloji etrafında toplanmaları gerektiğini vurgulamıştır. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın vefatı gibi büyük bir felaket karşısında metanetini yitirmiş, fakat Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh metanetini toplayarak Müslümanların büyük bir fitneye düşmesini engellemiştir. Netice olarak İslam 15 asırdan daha uzun bir süre vahdaniyet dini olarak kalmıştır ve kıyamete dekte de kalacaktır. Diğer bir tabirle yeryüzünde İslam'dan başka bir tevhid dini yoktur. Risaletten önce bile Hz. Peygamber aleyhisselamın dostu olan Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh, bu felakette çok büyük bir sabır göstermiş ve duygularına esir olmamıştır. Aksine ümmetin sorumluluğunu omuzlarında hissederek ağlayıp yakınmanın fayda vermeyeceğini anlamıştır. Hazreti Bekir radıyallahu an bu sorumluluğu Resul Ekrem kendisinin namazda Müslümanlara imam tayin ettiğinden beri içinin derinliklerinde yaşamıştır. İslami hareketin bu hadiseden alacağı en önemli ders Yeryüzünde Müslümanların fitneye düşmesine değecek hiçbir lider yoktur. Alemlerin Rabbi Allah'ın vahyiyle hareket eden Hz. Muhammed Mustafa'dan başka herkesin kararı ve sözleri doğru veya yanlış olabilir. Öyleyse hangi lider ümmeti kendine mal edebilir ve kendi çöküşüyle ümmetin de çökmesine sebep olabilir? Biz ümmet içerisinde liderlerin rolünü kesinlikle inkar etmiyoruz. Birçok milletin, liderlerinin ve kahramanlarının çöküşüyle çöktüğünü biliyoruz. Fakat biz, Müslüman bir ümmet olarak, eğer bu dinin ve bu akidenin kapsamındaysak, liderlerin şehadeti, görevden çekilmesi veya azledilmesiyle değil çökmek, yapımızın bile sarsılması caiz değildir. Çünkü bizi fitneden koruyan ve içinde batıldan en ufak bir eser dahi olmayan kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imiz vardır. Müslüman gençlerin bütün ümitlerini bağladıkları bir lideri kaybetmeleriyle sarsılmalarını da mazur görüyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın ölümüyle Hz. Ömer gibi biri sarsılmıştır. Bizim neslimiz içinde Hz. Ömer'den daha büyük olabilecek kim vardır? Şu da doğrudur ki, Resulullah'ı kaybetmekle başka herhangi bir lideri kaybetmek arasında kıyas götürmeyecek bir fark vardır. Çünkü yeryüzünün bütün liderleri hata yapabilirler. Fakat Resulullah Aleyhisselam, Rabbi ile insanlar arasında bir vasıta olması itibariyle asla. Bu yüzden, Ümmü Eymen radıyallahu anh'a, Allah'tan gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum demiştir. Çünkü, Resulullah Aleyhisselam'ın bu fani dünyayı terk edişiyle, allah Teala'dan kullarına gelen vahiy kesilmiştir. Bu sebeple, ''Bu büyük felakete maruz kalanın, önceki ümmetlerden hiçbiri Muhammed Aleyhisselam gibi birini kaybetmemişlerdir. Bundan sonra kıyamete kadar da hiçbir ümmet onun gibi birini kaybetmeyecektir.'' demesi haktır. Resulullah Aleyhisselam'ın hareket metodundan bahsederken, bu metodun Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı hadisesindeki etkisini de mülahaza etmemiz gerekir. Resulullah Aleyhisselam vefat edince, Ensar'ın bir emir seçmek için Beni Saide sakifesinde toplandığı haberi Hz. Ayşe'nin evine kadar ulaşmıştı. Bu durumu şöyle bir gözlerimizin önünde canlandıralım. Eğer duygularımıza esir olup duygusallığın gerektirdiği mantıkla hareket etseydik, Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde'nin yerinde olsak bütün dünya işlerini bırakır, Resulullah Aleyhisselam'ın o mübarek ve pak cesedinin yanında kalır, onu hemen hazırlayıp, kefenleyip, defnetmeye bakardık. O halis Müslümanların oradan ayrılışını hakka riayetsizlik ve itaatsizlik olarak değerlendirirdik. Fakat akidenin mantığı, duyguları kontrol altına alınca durum tamamen değişmektedir. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı, Müslümanların ortalık karışmadan hemen bir emir üzerine ittifak etmelerini gerektiriyordu. Ortalığın karışması ve İslam düzeninin bozulması ihtimali çok büyüktü. İşte Yemame'de Müseyleme Hanefi, Yemen'de de Esved el-Ansi irtidat etmişler, her ikisi de peygamberlik iddia etmeye başlamışlardı. Bunun için Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde radıyallahu Rasulullah Resulullah aleyhisselamın naaşını bırakıp meseleyi halletmek için Beni Said'e sakifesine gitmekte hiçbir sakınca görmemişlerdi. Ensar kendi başlarına karar alıp biat yapmadan önce meseleye müdahale etmek gerekiyordu. Biatın yapıldıktan sonra bozulması yapılmasından daha zordu. Ve eğer böyle olsaydı hiç şüphe yok ki sorun daha fazla büyüyecek ve bir fitneye dönüşecekti. Bu yüzden Ensar'la muhacirlerin anlaşması gerekiyordu. Ensar, Resulullah'tan sonra kendilerinin hilafet makamına daha layık olduğunu düşünüyordu. Çünkü Medine onların yurduydu. Resulullah Aleyhisselam onlara sığınmış ve onları diğer bütün kabilelere tercih etmişti. Bu yüzden muhacirler de onlara tabi olmalıydı. Ensar'ın meseleye bakış açısı buydu ve ortaya sürdükleri deliller açıktı. Muhacirlerin ise meseleye bakışları daha farklıydı. Onlara göre Resulullah Aleyhisselam Kureyşliydi. Araplar Kureyş'ten başkasına boyun eğmezdi. Kureyşliler Beytül Haram'ın bakıcısı ve koruyucusuydular. Hz. Muhammed Aleyhisselam da onlardandı. Bu iki görüş karşısında ortaya yeni bir çözüm getirildi. Bu da her iki taraftan birer emir seçilmesiydi. Fakat muhacirler bu görüşü ilkinden daha şiddetle reddettiler. İki kılıç bir kına giremezdi. Bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh'in onlara verdiği cevap çok etkileyiciydi. Hz. Ebu Bekir, Ey ensar cemaati! Siz ilk yardım eden ve ilk koruyanlardandınız. Şimdiden sonra da ilk değiştiren ve tebdil edenlerden olmayınız, dedi. Bu sözün ensar üzerindeki etkisi kılıç darbesinden daha şiddetli olmuştu. Onları uykularından uyandırmıştı. Onlar Allah ve Resulünün ensarı yani yardımcılarıydılar. Şimdi neden onun halifesinin ensarı, yardımcıları olmayacaklardı? Resulullah Aleyhisselam'ın vefat etmeden önce Müslümanlara verdiği vasiyeti şuydu. Ey insanlar! Size ensar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Onlar benim özel cemaatim ve sırdaşlarımdır. Bugün halk Medine'de günden güne çoğalmakta. Halbuki Ensar, yemek içindeki tuz kadar azalmaktadır. Sizden biriniz iş başına geçer de iyilik veya kötülük edebilecek kadar nüfuz sahibi olursa, Ensar'ın iyilerinin iyiliklerini alsın. Kusurlularının da kusurlarını bağışlasın. Ensar, kendileri hakkında yapılan bu vasiyetin Ensar olarak kalacaklarına işaret ettiğini anlamışlardı. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'in attığı üçüncü kesin adımda yanındaki iki kişiden birini hilafete aday göstermesiydi. Sonunda kendisine biat edildi. Sakıif'te muhacirler ve ensar özel olarak Hz. Ebu Bekir'e biat ettiler. Sonra da mescitte genel biat yapıldı. Birbirine denk insanlar arasından bir lider seçmek en zor işlerden biridir. Günümüzde demokrasiyle yönetilen ülkelerin çoğunda iş başına gelen liderler, birkaç sene iktidarda kaldıktan sonra devrilmektedirler. Bu liderler, iktidarda oldukları müddetçe gelecek seçimleri kazanmak için devlet mekanizmalarını suistimal etmekte ve politikayı kendi çıkarları doğrultusunda yürütmektedirler. Bu sebeple devletin ve halkın çıkarlarını dahi göz ardı etmektedirler. Bazı ülkelerde ise iktidar yıkılınca yerini geniş çaplı çatışmalar almakta ve sonunda güç odakları yönetimi ele geçirmektedir. Bu gibi durumlarda devlet yönetimine en zayıf ve en dirayetsiz adaylar getirilmekte, kaliteli adaylarsa diskalifiye edilmektedir. Hele hele halk tarafından sevilen ve halkına gerçekten hizmet veren meşhur bir lider ölür veya azledilirse, Liderlik makamına oturmak isteyenler arasındaki çıkar çatışmaları daha şiddetli olmakta ve bu tür ülkeler iç çatışmalara dahi sahne olmaktadır. Halbuki yeryüzündeki insanların en hayırlısı ve Adem oğullarının efendisi Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğinde bu tür olayların hiçbiri meydana gelmemiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından birkaç saat sonra hemen halifenin seçilmesi bu ümmetin nasıl bir birlik içinde olduğunu ve birbirine nasıl kenetlenmiş olduklarını gösterir. Bir ümmetin iç yapısı ne kadar bozuk ve ne kadar kopuk olursa, lider seçimi de o kadar zor olur. İslami hareketin bu günüyle Asr-ı Saadet'teki portreyi karşı karşıya getirecek olursak, kendimizin ne kadar aciz, ashab-ı kiramınsa ne kadar yüce, birbirlerine ne kadar kenetlenmiş olduğunu çok açık bir şekilde görürüz. Son Söz Resulullah Aleyhisselam'ın hareket metodunu burada noktalarken, son olarak şu hususlar üzerinde özellikle durmak istiyoruz. 1. Bu metodun özellikleri zamanın seyrini takip etmek şartıyla kademeli olarak merhalelerin özünden alınmış ve sonuçta merhalenin gerçek yapısını oluşturacak şekilde halkalar halinde birleştirilerek bir bütün halinde ortaya konulmuştur. 2. Bazı özellikler arka arkaya çeşitli merhalelerde tekrarlanmaktadır. Bu durum söz konusu özelliğin devamlılığını ve merhale düzeyini aşarak takip edilmesi gereken çizgide ana prensip olduğu anlamına gelir. 3. Bu hareket metodunu sergilemekten gaye, çağımız İslami hareketinin ışığı altında yürüyebileceği ve adımlarını ona göre atabileceği ameli bir deliyle sahip olmasıdır. 4. Fakat bu günümüz İslami hareketinin merhaleleriyle Hz. Peygamberin siyerindeki merhalelerin birbirine tamamen mutabık olması ve ayrılık göstermemesinin zaruri olduğu anlamına gelmez. Aksine çoğu zaman benzerlik ve yakınlık göstermesi anlamına gelir. Bu da davanın ilk dönemiyle bugünkü sosyal şartlar ve şahısların farklılığından kaynaklanmaktadır. 5. Bu metotla temenni ettiğim en önemli şey, İslami hareket içerisindeki davetçilerin daim ve sabit olan esaslarla merhalelere özgü olan prensipleri birbirinden ayırt etmeleri, dinin tamamlanıp İslam'ın muzaffer olduğu merhaledeki hükümleri gizlilik dönemi merhalesindeki hükümlerin yerine koymamalarıdır. İslam davetçileri, belirli bir olayla karşı karşıya kaldıklarında, uygun olan merhaleden benzer bir olayı alıp uygulamaya koyduklarında, zannediyorum ki bu metot, yazılmış olduğu gayeye paralel olarak hedefini gerçekleştirmiş olur. 6. Kendisiyle beraber bu uzun yolculuğu yaptığımız okuyucu kardeşime özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu kitapta belirlenmiş olan özellikler, kendi kanaatimin ürünü olduğundan, şahsi bir takım hatalara ve duygusallıkla yazılan bazı ibarelere maruz kalmış olabilir. Netice olarak bazı başlıkları teşhiste ve bazı konuları değerlendirmede hata yapmış olabilirim. Muvaffakiyetim Allah'tan, hatalarımsa kendi nefsimdendir. 7. İslami hareket içerisinde çalışmakta olan kardeşlerimi bu tecrübeyi yaşamaya ve eğer bir hatam varsa bunu düzeltmek için değerli görüşlerini ve tecrübelerini bana aktararak faydalı olmaya davet ediyorum. Bu uzun ve şaibeli yolumuzda bizi hedefimize ulaştıracak doğru çizgiyi bulmak için diyalogtan daha faydalı bir şey yoktur. 8. İslami hareket içerisinde aktif olarak çeyrek asır geçirmeme rağmen tecrübelerim belirli bir hareket içerisinde sınırlı olarak kalmıştır. Diğer kardeşlerimizin bize aktaracakları tecrübelerin bu alanda çok büyük faydası olacaktır. 9. İslami hareketin belirli bir bölgede geçirmiş olduğu tecrübelerden çok bahsetmiş olsam bile bu durum benim o bölgeden veya bir diğerinden olduğum anlamına gelmez. Nerede ve ne zaman olursak olalım Allah'a hamdolsun ki biz Yüce İslam'ın çocuklarıyız. Bu tecrübeleri vermemdeki sebep olayları şahsen yaşamış olmamdır. Diğer bir taraftan da resul Ekrem'in devlet merhalesine kadar ulaşıp ondan sonrasını da içine alan hareket metodu ancak İslam devletini oluşturmak ve en azından bunu kendi organizasyonu içerisinde gerçekleştirmek için yola çıkmış bir İslami hareketin doğrusuyla, yanlışıyla, düşmanlarına ve dostlarına karşı aldığı tavırlarıyla pratik olarak yaşayıp elde ettiği tecrübeleriyle mukayese edilerek açıklanabilirdi. 10. Bu hareket metodunu yazarken, Afganistan İslami Hareketi'nin silahlı mücadelesinin canlı örneklerini verebilmeyi ve onların çok zengin olan tecrübelerinden de yararlanmayı çok isterdim. Son olarak, Allah-u Teala'dan bu çalışmamı kabul buyurmasını, kendi rızasına halis kılmasını, bu çalışmamla beni Resulünün şefaatine nail etmesini niyaz ederim. Umulur ki kıymetli bir kardeşimin salihane duasıyla Allah-u Teala beni hatalardan ve tökezlemelerden muhafaza eder. Rabbimiz Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Şüphesiz hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir.